Hz. Musa ile sihir vazlar karşı karşıya çıktığı vakitte, sihir vazlar demişler ki Hz. Musa de Kur'an'da, ''Nesul-i ya Musa sen mi atacaksın?'' Yani marazi şu, buyurun yani Musa sen at demişler. Evet. O sihir vazlar Hz. Musa'ya böyle demişler. Tabi mümin olmak hesabıyla düşmandan taarruz etmiyoruz yani neredeyse. hücum edemezsin. İşte bak, Allah o sihribazlara iman nasip etti, Musa Peygamber'e bu kadar ölmedikten dolayı Anladım. sen hatırlattın. Allah Allah, Hı. eyvallah. Sihribazların imanının sebebi Musa Peygamber'e, Hı. Sihir, Hı. sihir sihir meselesine, buyur sen yap dediler sen diyor. Onun üzerine <gülüyor> diyor ki firavun alt tarafta, o sizin büyünüz diyor, onun için abi buyur dediniz diyor. Size diyor, sihir talib eden oldu değil mi diyor, onlar öğretti, abi değil. Peygamber olduğu için, saygıdan. E saygıdan dolayı, bak bir çıkarıyoruz ortaya. Saygıdan dolayı, sihir-i bazlar, ya Musa sen at dediler. Yap yani şeyini, asana at. Hadi <gülüyor> hak onların da ondan lazım. Çünkü Müslümanlar evvela tecavüz etmezler. Siz hatırlıyoruz Hazreti Musa. Onlar attılar, Hazreti Musa da attı, onların sihir-i bazlarının şeylerini yüttü. Ve onlar hemen dersi ettiler. kadir bir Rab'in Arim, Musa ve Harun Bey. Şimdi neden? İşlerinde, işlerinde vahiy insanlar. Ancak muzat bile olmak durabilir o adamla. Ve bir de Hazreti Musa'ya hürmet etmenin dolayı Allah ona iman nasip etti. Acaba bildin mi? Evet. Resul-i Ekrem'e hürmet edilmeyince iş, iş bozulur iş. Yani Resul-i Ekrem'e hürmet edilmeyince iş bozulur. Yani ufak bir hürmet gösteren adam kurtarıp açık.